1777, numaralı konu, Hazreti Hüseyin'in hutbeleri, evet, Hazreti Hüseyin, karşı karşıya geldiklerinde Ömer bin Saad'ın kendisiyle kesinlikle savaşacağını anlayarak arkadaşlarına bir hutbe irat etti, bunda Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şunları söyledi, arkadaşlar, içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz, dünya bozulmuş iyilikler gidip geride kötülükler kalmıştır, hayatımızın bundan sonraki kısmı su kabının dibinde kalan birkaç damla su, kötü ve kurumaya yüz tutmuş bir mera mesabesindedir. Gördüğümüz gibi artık insanlar hakla amel etmemekte, batıldan da çekinmemektedirler. Bu durumda müminin Allah'a kavuşmayı yaşamaya tercih etmesi gerekir. Ben ölümü bir saadet, zalimlerle birlikte ve onların idaresi altında yaşamayı ise bir zillet olarak görüyorum. Hur bin Yezid'e Temimi'nin ordusu Beyda denilen yere geldiğinde Hazreti Hüseyin arkadaşlarına bir hutbe irat ederek Allah'a hamd senadan sonra şunları söyledi: "Ey insanlar, Hazreti Peygamber ber şöyle buyurmuşlardır, kim Allah'ın haramlarını helal sayar, ona verdiği sözde durmayan, Hz. Peygamber'in sünnetine muhalefet edip yolundan gitmeyen, Allah'ın kullarına zulüm ve haksızlık yapan ve günah işleyen bir sultan görür de ona karşı çıkmaz ve söz ve fiilleriyle ona engel olmaya çalışmazsa Allah Teala'nın o kişiyi hak ettiği yere göndermesi haktır, biliniz ki bu kişiler, Yezid bin Muaviye, Ubeydullah bin Ziyad, Rahman'ın mükafatını bırakıp şeytana uymuşlardır, bunlar fesat ve bozgunculuk yapıp Allah'ın hadlerini ve kanunlarını çiğneyip işlemez hale getirmişlerdir, Kâfirlerden haraç almayı memleket fethetmeye tercih edip Allah'ın haramını helal, helalini ise haram kıldılar, bu işi bozmaya ve onların önüne geçmeye en layık insan benim ve bu herkesten önce benim hakkımdır, bu konuda bana birçok mektuplarınız ve beni teslim etmeyeceğinize ve yalnız bırakmayacağınıza dair söz veren elçileriniz gelmiştir, eğer sözünüzde durup bana biat eder ve bu biatınızda sadakat gösterirseniz doğru hareket etmiş olursunuz, ben Ali'nin oğlu Hüseyin'im, Fatım Fatıma'nın oğluyum, Fatıma ise Hazreti Peygamber'in kızıdır, beni kendinizle, aile efradımı da kendi aile efradınızla bir tutmalısınız, sizin için bende, uyulması gereken güzel bir örnek vardır, Allah'a yemin ederim ki eğer siz sözünüzden döner ve biatınızı bozarsanız, sizden beklemediğim bir davranış olmadığı için bunu asla yadırgamam, çünkü siz daha önce bunu babama, kardeşime ve amcamın oğluna da yapmıştınız, size güvenenler daima aldanmışlardır, siz nasibini ellerinden kaçırırlar. Kimselersiniz, onu bir daha ele geçirememek üzere kaybettiniz, sözünde durmayanlar yalnızca kendilerine yazık ederler, Allah Teala benim size muhtaç olmama izin vermeyecektir, Allah'ın, selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.